Günaydın ve iyi haftalar. Haftanın ilk kampanyası için İzmir'deyiz. Kampanyanın sahibi Dereköy halkı ve şimdi kampanyalarına kulak verelim. Dereköy hesleri durdurulsun, binlerce ağaç ve katliam son bulsun. Bu rüzgar türbünlerinin doğaya, tırma ve bize yöre halkının yaşam alanlarından uzak bölgelere yapılmasını istiyoruz. Ege bölgesinin en zengin tabiat varlıklarına, asırlık meşe ve çam ağaçlarına, zeytin kiraz bahçelerine sahip, ve bölgenin ana geçim kaynağı arıcılık olan, dağından bal, ovasından yağ akan, ormanlarıyla İzmir'in akciğeri olan bu bölgeye, yaşam alanlarımızı, doğamızı ve geçim kaynaklarımızı hiçe sayarak değerlerimize zarar verecek kadar yakın çevremizde rüzgar enerjisi santralleri yapılmak istenmektedir. Balta girmemiş meşe ve çam ormanlarımızın katledilmesine ve türbinlerin verimli tarım arazilerimize geçim kaynaklarımıza verdiği ve vereceği zarara 24 saat devam edecek olan ultrasonik ses dalgalarıyla rüzgar türbün sendromu hastalığına ve doğadaki tüm hayvanlara verdiği ve vereceği zarara karşıyız. Projeler neredeyse tüm yöremizi sarmış durumda. Sadece kazancı ön plana çıkararak hiçbir çevresel ve sosyal değerlendirme alınmadan neredeyse ölçüsüz biçimde çevremiz ve yöremiz bu dev sanayi ürünleriyle çevrilmeye çalışılmaktadır. Örneğin, Dere köyümüzün heyelan bölgesi olmasına rağmen heyelan bölgesinden ormanlarımız yok edilerek ağır araçların geçmesi için devasa yollar açılmaktadır. İlk şiddetli yağmurda köyümüze bir felaket gelmesinden endişe duymaktayız. Ayrıca açılan yolların çıkardığı toz ve ağır araçların titreşimiyle arıcılık, tarım ve insan sağlığı ciddi anlamda zarar görmektedir. Restlerin tek önemli avantajı yenilenebilir enerji olmasıdır. Ancak iyi planlanmamış, iyi değerlendirilmemiş, doğru yönlendirilmemiş her yatırım gibi bu yatırımda çevreye ve insan sağlığına başta olmak üzere birçok dezavantajı vardır. Ağır araçların titreşimiyle evlerimizin duvarları çatladı. Ağaçlarımız gözlerimizin önünde ezilip geçildi. Ormanlarımızdan sürekli bıçkı motoru sesleri duymaktayız. Her gün ağaç kesimine devam edilmekte kirazlarımız tozla kaplandı. Her gün evlerimizin önünden 15 dakikada 8 iş makinesi geçer oldu. Korkudan çocuklarımızı sokağa çıkaramaz olduk. Arılarımız daha şimdiden bal yapmaz oldu. Bizler restlerin yaşam ve tarım alanlarından uzakta kurulmasını istiyoruz. Yetkililerden artık bütün dünyada gösterilen duyarlılığı, Ülkemizde uygulanacak projelerde de göstermelerini bekliyoruz. Biz yedi mahalle halkı ile beraber mücadelemizi hukuki alanda da devam ettireceğiz. Atalarımızdan kalan bu ormanlarımız en değerli mirasımızdır ve bizler asla bu mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Ormanlarımızın, tarım alanlarımızın ve yaşam alanlarımızın kar ve rant uğruna birilerine peşkeş çekilmesini, yok edilmesini istemiyoruz.'' Bu yaşam hakkı mücadelemizde kampanyamızı imzalayarak bize destek olup doğa sever köylüleri yalnız bırakmayıp ağacımıza, arımıza, doğamıza sahip çıkalım lütfen. Tüm doğa severlerin desteklerini bekliyoruz diyor Dereköy halkı bu kampanyasında. Şimdi İstanbul'a geçiyoruz ve Ömer Acun'un Türkiye'de değiştirmek istediği konuya kulak veriyoruz. Kampanyanın muhatabı Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı. Diyor ki özel sağlık meslek lisesi öğrencilerinden alınan 4 bin liralık staja giriş ücretine hayır. Bilindiği üzere yeni yönetmelikle hastane protokolü 10 yıla çıkınca bu sefer sağlık meslek liseleri öğrenci ve velileri arasında tam ters bir durum oldu. Hastaneler bırakın stajyer sağlık personeline staj parası vermeyi bedava stajyer çalıştırıyor artı protokol için her öğrenci başına her dönem 2 bin lira 2 dönem toplamında ise 4 bin lira para almaya başladılar. Özel sağlık meslek liseleri Ortalama 10 ila 15 bin lira aldığı eğitim parasına ilaveten stajada altında hastanelere verdikleri parayı mecburen öğrenci velisine charge etmek zorundalar. Bu yeni gelen yönetmeliğin esas temel değişikliği de bu oldu. Bu değişikliğin peki kime faydası oldu? Haricen birçok dezavantajını sıralayabiliriz. Eğitim kalitesine öğrenciye veli ve okullara hiç faydası olmadı. Kaldı ki öğrenim süresi 4 yıl olan bu okulların öğrencileri son 2 yılı hastane ortamında staj görmektedir. Buna göre özel sağlık meslek liselerinde 4 yıllık öğrenim gören öğrenciler kaba Kabataslak 4 yılda okumuş olduğu kuruma 10 artı 10 artı 10 artı 10 yani 40 bin lira ayrıca yönetmelikten sonra staj ücretinin çıkmasıyla bu fiyat ek 4 artı 4 48 bin liraya ulaştı. Bu durum özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin velillerini bir hayli zorlamış oldu. Bu kampanyayı başlatmamızdaki amaç özel okullarda okumakta olan öğrencilerin 11. ve 12. sınıflarda görecekleri olan staj uygulamasında hem para ödemeyip hem de ücretsiz olarak çalışmamaları içindir. Lütfen kampanyanın Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na ulaşması için durmayın, siz de bir imza atın ve bize bu yolda yardımcı olun diyor öğrenciler. Pazartesi gününün son kampanyası için şimdi Diyarbakır'a geçiyoruz ve mazlum der Diyarbakır Şubesi'nin başlattığı kampanyaya kulak veriyoruz. Çatışma değil müzakere, savaş değil barış. Eylemsizlik ilanına olumlu cevap verilsin. İki yılı aşkın bir süre boyunca toplumun büyük kesiminin de desteğini alarak devam eden çözüm sürecinin yerini yaklaşık üç aydır devam eden çatışmalar aldı çatışmaların başladığı ilk günden bu yana yaşanan hak ihlalleriyle gözlem ve değerlendirmelerimizle birlikte endişe ve taleplerimizi de kamuoyu ile defalarca paylaştık, diyor Mazlum der. Hemen her fırsatta tarafların daha fazla can kaybının olmaması için bir an önce çatışmalara son vermeleri ve çözüm süreci için yeniden diyalog ve müzakere yöntemine dönmeleri çağrısında bulunduk. Ancak yaşanan çatışmalar, her iki taraftan yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve bir o kadar da sivilin ölümüne, yaralanmasına ve mal kayıplarına neden oldu. Şehirlerde hendek kazılması ve patlayıcı tuzaklanmasıyla güvenlik güçlerinin bunlara orantısız müdahalesi, sivil yaşamı durma noktasına getirdi. İnsanların en temel hakları mevcut durum nedeniyle ihlale uğramıştır. Ölümler başta olmak üzere yaşanan acı olaylar Türkiye toplumunda kırılmalara neden olmuş, linçler, yolcu otobüslerine ve parti binalarına saldırılar, ve ölmüş kişilere reva görülen muameleler toplumdaki kutuplaşmayı körüklemiştir. Bütün bu yaşananlar bize yaşadığımız sorunların savaş ve çatışma ile değil, ancak diyalog ve müzakere ile hallolabileceğini bir kez daha göstermiştir. Çatışmalı sürecin başından beri yaptığımız çatışmasızlığa dönme çağrılarına PKK tarafından olumlu cevap verilmiş ve KCK yönetimi 10 Ekim 2015 Cumartesi günü eylemsizlik kararını kamuoyu ile paylaşmıştır. Toplumumuzun büyük desteğini alan çözüm sürecinin kaldığı yerden devam edebileceği ihtimalini güçlendiren eylemsizlik kararını olumlu karşıladığımızı belirtiyoruz. Bizler barışın en hayırlı yol ve gelinen aşamada bir zorunluluk olduğu inancıyla KCK tarafından ilan edilen eylemsizlik kararına örgütün bütün yapılarıyla uyması, devletin de ilan edilen ateşkese olumlu cevap vererek operasyonları durdurması çağrısında bulunuyoruz. Bu ateşkesin kalıcı bir barışa vesile olması için tarafların ivedilikle somut adımlar atarak çözüm sürecini masada kaldığı yerden devam ettirmelerini talep ediyoruz, diyor mazlum der Diyarbakır Şubesi bu kampanyasında. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için Change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. Yarın sabah yeni kampanyalarla Tekrar buluşmak üzere, esen kalın.